Bismihi Sübhaneh ve immîn şeyin illa yusebbihü bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu bi'adedi sevabati, kirâyeti, hurufatil Kur'an illeti karattumuha bi'niyetina fî Ramazan. Aziz, Sıddık, mübarek kardeşlerim. Hafızalinin bu defakî mektubunda çok mübarek duaları, beni ve bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti ve her musibet zedeye, ve hüzün ve kederlere düşenlere, manayı ı işaresiyle mededres ve halaskâr ve şifa ve medar-ı sürur olan, elem neşrah leke sadrak ve inne mi'al-usr-i yusran, her musibet zedeye baktığı gibi, bu geçen hastalık cihetiyle bize de baktığını yazıyor. Evet, Hafız Ali o noktayı tam görmüş. Ben de tasdîken derim ki, eğer o hastalık 20 derece tezâvuf etseydi, bizlere kazandırdığı neticeye nispeten yine ucuz düşerdi ve rahmet olurdu fakat hafız ali'nin kendi üstadı hakkında benim haddimden pek çok ziyade isnat ettiği meziyet ve masumiyeti onun masum lisanıyla hakkımda medih olarak değil belki bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz hem Hafız Ali'nin Saba gibi yerler, kariyerler ve Isparta Birer Medresesi Nur'iye hükmüne geçmesi ve Risale-i Nur'un sadık şakirtleri harikulade olarak günden güne yükselmeleri, ve etmeleri, bizleri belki Anadolu'yu, belki alemi İslam'ı mesrur ve müferrah eden bir hakikatla haber telakki ediyoruz. Ahir fıkrasında muhbir-i sadıkın haber verdiği manevi fütühat yapmak ve zulümatı dağıtmak Zaman ve zemin hemen hemen gelmesi diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz temenni ediyoruz fakat biz Risale-i Nur şakirtleri ise vazifemiz hizmettir vazifi ilahiye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemmiyete değil keyfiyete bakmak hem çoktan beri sükutu ahlaka ve hayatı dünyeviyeyi her cihetle hayatı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütühatı ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması ve yüzbinler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri 100'e ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi muhbir-i sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş ve inşallah daha edecek. Ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Hafız Ali'nin kıymettar bir kardeşimiz olan Aydınlı Hasan-ı Atıf hakkında medhi ve tafsili bizi minnettar etti. O kardeşimiz de haslar içinde her sabah yanımızdadır. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizi tebrik ediyoruz. Hakikaten müdakkik hafızlarsınız. Hüsrev'in yazdığı Kur'an'da incecik sehvirlerini bulmanız hıfsınızın kuvvetine tam delalet ediyor. Bizler size minnettar olduk ve teşekkür ediyoruz. Cenabı Hak sizlerden ebeden razı olsun. Bu münasebetle Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev, Risale-i Nur'un hizmetinde gösterdiği harikaları nümune olmak için bir kısmını beyan edeceğiz. Şöyle ki Bu zat, 9-10 sene zarfında 400 risale kadar dikkatli ve tevafuklu olarak Risale-i Nur'dan yazdığı gibi, hafız olmadığı halde yazdığı iki mükemmel Kur'an ile ve üçüncüsü, müteferrik surette gözle görünür bir nevi icaz Kur'an'ı gösterir bir tarzda üç Kur'an'ı yazmış. Tam mukabele edilmeden bize gelmiş, biz de mukabele etmeden size göndermiştik. Sizlerde kemal-i dikkat ile hareke ve harflerde gördüğünüz kırk elli sehiv, hüsrev'in kaleminin ne derece harika olduğunu gösterir. Çünkü her Kur'an'ın üç bin altı harfinde, o kadar hareke ve sükunlarında yalnız kırk elli sehiv bulunması, o kalemin isabette harika olduğunu gösterir. Latiftir ki, hüsrev'in sehvini bulan bir zat iki harfte bir sehiv etmiş. Hüsrev, yüz bin harfte bir sehiv etmiş tahsiye eden, iki harfte noktayı bırakıp sehiv etmiş. Demek o dikkatli hafızın o sehvi, Hüsrev'in o sehvini affettiriyor. Hem bu Hüsrev'in kalemi gibi, fikri, kalbi de o nispette harika diyebiliriz. Risale-i Nur'a karşı irtibatı ve iştiyakı ve kanaatı gittikçe terakki ve inkişaf ediyor. Hiçbir hadise onu sarsmıyor, fütür vermiyor. Hem onun bir harikası odur ki Risale-i Nur'a beş sene yabani kaldığı halde birden intisap edip bir ay zarfında 14 risaleyi Risale-i Nur'dan yazmış. Hem Kur'an'ın gözle görülen bir nevi lemai icaziyeyi 5-6 musafhta işaretler yaptım. Hatta Arabi Kur'anileri mükemmel olan kardeşlerime taksim ettim. Bunların içinde, hatta ı Arabî Kur'an'da Hüsrev onlara yetişemediği halde, birden umum o katiplere ve hatta ı Arabî muallimine tefevvuk eyledi ve hatta ı Arabî'de en mümsaz kardeşlerimizden 10 derece geçti. Umumen onlar tasdik edip, evet bizden geçti, biz ona yetişemiyoruz dediler. Demek Hüsrev'in kalemi, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın ve Risale-i Nur'un mu'cizevari kerametleri ve harikalarıdır. Kardeşiniz Said Nursi, Evvelce hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye tercih etmeye dair yazılan iki parçaya tetimmedir. Bu acib asrın hayatı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraiyetini ağırlatması ve çok etmesi ve hacat-ı gayri zaruriyeyi görenekle triyaki ve mübtela etmekle hacat-ı zaruriye derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Onunla hayatı diniye ve ebediyeye ve uhreviyeye karşı yaset çeker veya ikinci-üçüncü derecede bırakır. Bu hatasının cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu dehşetli musibette ehli diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen anlamıyorlar. Ez cümle ben gördüm ki ehli diyanet belki de ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık meydana ettiler.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 Saadet-i Uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakayiki diniyenin fevâid-i dünyeviyesi yalnız müreccih, tercih edici ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o ameli hayrın yapmasına sebep o fayda olsa, o ameli iptal eder, la-akal ihlası kırılır, sevabı kaçar. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın, bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en mücerreb bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle neşrettiği nur olduğunu kırk bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse, tehlike ihtimali kavidir. Evet, yestahibbun el hayate dunya alel işaretiyle, bu asır hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye ehli İslam'a da bilerek severek tercih ettirdi. Hem 1334 tarihinden başlayıp öyle bir rejim ehli İslam içine de sokuldu. Evet, alel ahire cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya 4 ederek Aynı vakitte eski harbi umumi de İslamiyet düşmanları galebe çalmakla muahede şartlarını dünyayı dine tercih rejimi mebdeğiine tevafuk ediyor. İ 2 üç sene sonra bir fiil neticeleri görüldü. Aziz sıddık kardeşlerim. Bu şiddeti soğukta sizden haber almadığım için merak edliyorum. Size bu soğuğun bana verdiği şefkatli bir endişeden çıkan arkadaki meseleyi gönderiyorum. Belki size de faydi olur hem buraca faydası görülen Haşr'e dair parçaları, onuncu sözün ahirinde toplayıp, bir lahikası hükmüne gelmiştir. Birinci parça, dokuzuncu şua olan mukaddemeyi i Haşriye, onuncu sözün arkasında yazılacak. Ve bunun arkasında, o mukaddemeyi Haşriye'nin birinci makamının yerinde ve bedeline, otuzuncu lemanın, ismi hayya dair dördüncü remiz yazılacak. Bunun arkasında, İkinci şua olan Tevhid Risâlesinin haşr-i isbatına dair hatimesinin başından, ta bu haşrin dört meselesi şimdilik yeter, yine saledimize dönüyoruz cümlesine kadar yazılacak. Sonra bunun arkasında ihtiyarlar lem'asının beşinci ricasının ortasından başlayan, evet, nasl-ı hadîs ile neb Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin enbiyanın ile ta altıncı rica'ya kadar yazılacak, eğer haşr'e ait, Sair risalelerde bunlar gibi parçalar varsa münasip görseniz ilave edersiniz. Bunların heyet-i mecmuasının tesiri büyüktür. Gayet ehemmiyetlidir. Bismîhi subhâne ve emmîn şey'in illâ yüsbihu bihamdi. Şiddet-i şefkat ve rikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, helaketler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 Avrupa’da Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattür ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat, bu eleyim elemi şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki. O musibet is semaviyeden ve Beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer be yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şeyit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafatı maneviyeleri,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 o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir. Kardeşlerim, bu günlerde rumuzat Semaniye'ye ait iki risaleyi i ehemmiyetli talebelere bir yere gönderdim. Yol kapandı, gitmedi. O iki risaleyi tekrar dikkatle mütala ettim. Fikren dedim ki, bu zevkli, güzel, meraklı, şirin bir maksada giden, bu tevafuklu yoldan ne için sevk edilmeden perde indi, başka yolda sevk edildik, çalıştırıldık.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 Sure-i İza Ca'ena'srullah remzinde esrar-ı gaybiye gösterildi. Birden kapandı, perde indi. Hem bu sır içindir ki o yolda fazla istihdam edilmedik. Yalnız o mesleki tevafukiyenin tereşhhuatından Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir imza ve cezaletine bir zinet ve huruful-Kur'aniyenin intizamından ve vaziyetlerinden tezahür eden bir nevi icaz çıktı, daha o yolda çalıştırılmadık umum kardeşlerimize ve Risale-i Nur'da ders arkadaşlarıma birer birer selam ve dua ederiz ve dualarını rica ederiz. Aziz Sıddık Mübarek Masum Kardeşlerim, Sizin çok mübarek ve nazarımızda çok kıymettar, ve benim nazarımda cennetin Vildanun Muhalledun tarafından ebedi ve firdevsi bir hediyeyi kutsiye gibi geçen ve gelen iki bayramı cennetin şekerlemeleri ve tatlıları gibi tatlılaştıran ve zinetlerin ve nakışların yetmiş tarzlarını giyen hurilerin hulleleri ve libasları gibi manevi meclisimizi zinetlendiren kalem hediyenizi aldık. Bu hediye Risale-i Nur hizmeti noktasından ne derece ehemmiyetli olduğunu bu günlerde başıma gelen ve rüyam giren bir hâdiseyle anlayınız, şöyle ki. Bu çok kıymettar manevi hediyeyi almazdan üç gün evvel, aynen hediyeniz Kastamonu'ya geleceği anında rüyada görüyorum ki, terfî makam ve rütbe için bizlere bir ferman-ı şahane, manevi bir canipten geliyor. Kemal-i hürmetle ellerinde tutup, bize getiriyordular. Biz baktık ki, o ferman-ı âlî, Kur'an-ı azîm-üşşan olarak çıktı. O halde bu mana kalbe geldi. Demek Kur'an yüzünden Risale-i Nur'un şahs-ı maneviyisi ve biz şakirtleri bir terfi ve terakki fermanını alemi gayb'tan alacağız. Şimdi tabiri ise o fermanı temsil eden masumların kalemiyle manevi tefsiri Kur'an'ı aldığımızdır. Bu rüyanın şimdiki tabiri çıkmadan bir iki saat evvel Feyzi ile Emine'nin gösterdikleri tabir dahi haktır ve ehemmiyetlidir.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 hem ben ve hem feyzi çok taaccüp ve hayret ettik. Haşiye, evet, hiçbir vakit üstadımızı bu kadar neşeli görmemiştik. Sebebini bilmediğimizden hayret ediyorduk. Emin, feyzi. 30 günde bir defa gülmeyen, bir günde otuz defa gülmek, bizleri hayrette bıraktı. Şimdi anlaşıldı ki, o sürur, o sevinç, mezgür manevi fermanı temsil eden masumların ve ümmilerin kalemlerinin yazıları, Neslati'nin sahih hayatlarına, alemi İslam'ın sahih mukadderatına ve ehli iman istikbalinin defterlerine neşri envar edeceklerinin ve o masumların halis ve safi amelleri ve hizmetleriyle sahih amalimizde hasenatlarını yazıp kaydetmesinin ve Risale-i Nur şakirtlerinin mukadderatını mesudane idamesinin haberini veren o daha gelmeyen hediyeden geliyordu. Benim o azim yekûndan hisseme düşen binden bir cüz'ü ruhan hissedilmiş, beni mesruran heyecana getirmiş idi. Evet, böyle yüzer masumların makbul amelleri ve reddedilmez duaları sair kardeşlerimin defterlerine geçmesi misillü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 Benim tarafımdan onların peder ve validelerine veya akraba ve üstatlarına selamlarımı tebliğ ediniz. Cenabı Hak onları ve evlatlarını dünyada ve ahirette mes'ud eylesin. Amin. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz ve dualarını Kur'an'ın medhü senasına mazhar olan, bu leyali-i olan on gecelerde rica ediyoruz. Emin ve feyzinin rüyaya dair fıkralarını da leffen gönderiyoruz.